deki alemin yaşarcısı muhabbetullah Allah'a celle. Ya Allah sevmeye layık. bu kadar nimetler vermiş? Ben bağdat karşılığı değil ama. Yani Düşünce ki böyle bu kadar nimetler vermiş. Bu kadar nimetleri veren sevilmez mi? Ama bu ben bağdat karşılığı oluyor. Allah'a ben bağdat karşılığı sevmeyeceğiz. Allah olduğu için seveceğiz. Onun aşkıyla ağlamayan gözü ben ne yapayım? Onun ismini işitip de haz almayan kulağı ben ne yapayım? Onun ismini zikretmeyen et parçasını ben ne yapayım? Onu sevmeyen kalbi ben ne yapayım? Bunların hepsi hayvanlarda var. Göz var, kulak var, dil var, kalp var. Peki insanla hayvanın farkı nedir? İnsandaki olan Allah'a aşktır. İşte o kadar.